İyi günler Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Sevgili ve sayın avukat dostumuz Fikret İlgiz. Geçen hafta verdiği sözü tutarak bu programda bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz tekrar. Hoş ee, geçen hafta savunmanın olmadığı yerde yargıda yoktur diye evet. yargının sorunlarını listeler misiniz? Yargıdaki sorunları listeler misiniz soruma? Bununla. Açlamıştınız cevap vermeye. Vaktimiz dolduğu için bu haftaya kalmıştık. Buradan devam edelim mi? Tabii edelim. Yani siz beni arada yalnız susturun. Yani araya girin. Çünkü bıraktığınız zaman o konudan o konuya geçiyorum. Çok yani iyi olmayabilir. Ama o kadar <gülüyor> akıcı gidiyor ki ve birbirine bağlayarak götürüyorsunuz ki. Ben de böyle radyonun başındaymış gibi dinliyorum sizi. <gülüyor> Programcı gibi değil de. Evet. Çalışacağım buradaki rolümün ne olduğunu <gülüyor> efendim, hatırlamaya. Şardım, şardım. Evet. Peki başlayalım o zaman. Evet. Lütfen. Yani siz e, anladığım kadarıyla. Türkiye'de Dil... yargıdaki evet. sorunları önem Hı -hı. yani sizin bakış açınıza Hı -hı. göre önem sırasına göre sıralıyoruz. Hı -hı. Geçen hafta şeyde evet. kaldık aslında oraya giremedik daha doğrusu. Literatüre, hukuk literatürüne yeni bir deyim kazandırdı. Bir ağır ceza hakimi Hı -hı. geçtiğimiz haftalarda. Seyircisiz yapacağım dedi. Basın da hemen seyirci seyirci demeye başladı. Sanki mahkeme salonu, duruşma salonu, stadyummuş gibi. Hı -hı. İşte bir e, foto fotoğraf çeken seyirciyi dışarı çıkardı hakim filan. Hakimi kaldırıp hakem desek... ...daha gerçekçi olacak... ...anlatılan haberin Şimdi, üslubu... ...hiç ha. olur mu böyle şey... ...bunlar nedir, nerelere gelindi... Yani... ...şimdi temel, temel bir kural... ...yani e, adliye, yargı... ...mahkeme salonları... ...kamuoyuna açıktır, yani kapılar kapanmaz... ...bu nedir, aleniyettir... Hı hı. ...dolayısıyla... ...dinleyicilerin olduğu... Hı. ...duruşmayı izleyenlerin olduğu... ...mahkeme salonları... ...yapılması gerekir... ...bunu düşünmelisiniz. Şimdi bizde adalet sarayı deniliyor. Peki yani... ...yargı için, mahkemeler için... ...adalet sarayı... ...diyorsanız o zaman... ...bu alışveriş merkezleri gibi... ...böyle kocaman... ...özel güvenlikleri olan kocaman binalar yapmayın. Adliye sarayını götürün... ...çırağın sarayına koyun... ...çırağın sarayının üzerine de diye sarayı yazın. Şimdi bu... Yargıya ve adliyeye çok uygun bir yaklaşım olur. Benim söylediğim ama bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Bakış açısı bu değil. Şimdi böyle olunca... Biraz açar mısınız? Şöyle ne kocaman davalar e, çıkartıyorsunuz. Örneğin yani, siz sözünü ettiğiniz davada 44 gazeteci yargılanıyor. Evet. 44 Kürt gazetecisi yargılanıyor. Evet, evet. Demek ki en az 44 avukat olabilir. Hmm, tabii. Eğer 44 kişiyi yargılıyorsanız, demek ki en az 44 kişinin bir yakını olsa olabilir. 50 kişilik izleyici otomatikman lazım. 80 yani 88 kişiye ihtiyaç olan, yani böyle hesap yaparsın. Düz mantıklı. Evet. Ama tabii bu ülke bu kadar çok sanığın yargılandığı, çok sanıklı davalara sıkı yönetim dönemlerinin dışında alışkın olmasına rağmen Düşünerek bir adliye sarayı bir adliye binası yapmıyor. En iyi düşünebildiği bu kez de çok sanık varsa çok dinleyici geleceğini hesap ederek cezaevi yanında mahkeme kuruyor. Hmm. Yani burada önemli olan aleniyetin sağlanması için kişilerin gelip duruşmayı dinlemesi izlemesi ile aleniyetin sağlanması adaletin gerçekleştirmesi için amaçlanmış olmasına rağmen hı hı. eğer siz 80 kilometre ötedeki bir hapishanenin kenarına bir mahkeme salonu kurarsanız orası ulaşılmaz. Burada ulaşıldığı zamanda girilip dinlenemez mahkeme salonları yapıyorsunuz demektir. Şimdi bu yargıya bakış açısı içerisinde sizin... İnsanların yargılandığı, adaletin arandığı yerlerde bir insan mimarisi, insana uygun mimariyi düşünmediğiniz anlamına gelir. Demek ki sizin sonuç olarak bu tür davalar için bir yargı kültürünüz yok. Yargı kültürünüz oluşmamış. O zaman işte sözünü ettiğiniz gibi basın seyirci der. Şimdi siz yani... Işte Karar verilirken seyircisiz yapılmasına denir. Bu halk dilinde ortaya çıkan gerçeklerin hukuka yansıması yansıması, evet. böyle görmek lazım. Ama bunu böyle gördüğünüz andan itibaren demek ki böyle düşünülüyor. Demek ki bizim karşımıza çıkan böyle bir sorun var demek lazım. Evet yani benim de arzum çok sanıklı davalar Türkiye'de olmasın. Çok uzun iddianameler Türkiye'de yazılmasın. Çok uzun sayfalı iddianamelerin okunması yöntemi ile kişilerin yargılanması sırasındaki hak kayıplarına örneği neden olunmasın. Bunları böyle bir sürü sıralayabilirsiniz. Hı hı. Ama baktığınız zaman herhangi bir şekilde yargının tüm unsurlarıyla yargı muhakemesinin muhakeme yönteminin yönetilir, dinlenebilir... İzlenebilir bir hale getirilmesi lazım. Koşullarınız ne kadar kötü olursa olsun. O zaman siz o davanın gören, o davayı yürüten mahkeme başkanı ya da yargıçları olarak. Çünkü onların yönetiminde iyi yönetmelisiniz. Bu iyi yönetimi nasıl yapacaksınız? Ya da iyi yönetimin bir formülü var mıdır? Her davanın kendi içindeki özelliğine göre. O değerlendirmeleri yapmak mümkündür. Bu anlamda herhangi bir şekilde savunma makamını taraf olarak görmek yerine o makam ve avukatlarıyla o yöntemin nasıl izleneceği konusunda bir uzlaşmaya varmaktır. Yani çözülmesi gerekli olan bir uzlaşma devam ederken o uzlaşmanın çözümünde sorun üretmek başka sorunlara sebep olmak. O yargılamayı isteseniz de istemeseniz de kamuoyu nezdinde kötü yargılama ya da medyadaki yer alan haberler anlamında baktığınız zaman yargının tabiatına aykırı davranışlar olarak görmeye başlarsınız. Bu kez örneğin savunma makamı da özellikle görevi gereği doğası gereği olması gereken bir biçimde yargıda kendini hatırlatır. <gülüyor> Bu hatırlatma yargıda savunmaya gösterilen saygının ve gösterilmesi gerekli olan saygının ölçütüdür. Şimdi böyle baktığınız zaman, böyle değerlendirdiğiniz zaman bizim iddia makamından bir farkımız yoktur. Tam aksine bizim ...iddia makamından çok daha önemli bir yerimiz vardır. Bizim derken sevgili dinleyenlerimize savunmanın... Avukatlar ve savunma, ıı, savunma olarak ...savunma makamını ediyorum. kastettiğinizi hatırlatalım şu Hı -hı. anda. Radyolarını açmış olanlar olabilir diye diyorum. E, 94.9 Açık Radyo'da Bilgi Çağının Hukuku programında Sayın Avukat Fikret İlgiz'i dinlemektesiniz sevgili dinleyenler. ...yargıdaki sorunları konuşuyoruz... ...programın başından şu ana kadar... Ee, ...bu durumda... E, ...her gün söz hakkı olur mu... ...diye... ...soru sorması hakimin... ...ya da böyle bir cümle... ...sarf etmiş olması... ...anlaşılabilir hale geliyor... Yani, ...şu ana kadar çizdiğiniz tabloya... Efendim, ...bakarsak... Yani, ...o söz orada neden söylendi... ...ben duruşmada yoktum bilmiyorum... ...dolayısıyla o anlamda bir değerlendirme... ...yapmamız gerekirse... Yani savunma makamında usul hükümleri çerçevesinde söz alır ve görüşlerini ifade eder. Bazen üç sefer değil, bir konuyla ilgili kırk sefer söz almanız gerekebilir. Hı hı. Şimdi bunu doğuran nedenleri, o nedenlerle bağlantılı olmak üzere de çözümü üretmek zorundasınız. Bu çözümü tek başınıza üretemiyorsanız, o zaman söz isteme kavramı bakımından ya da duruşmayı yönetme bakımından ...olayın özelliğine göre hareket etmek zorundasınız. Ama dinleyiciler için söylüyorum... ...öyle yuhalamak... ...ya da... ...alkışlamak... ...bunlar... ...bence olmaması gerekli olanlardır. Hı hı. Çünkü siz orada... ...en azından duruşmanın seyri bakımından... ...aleniyeti sağlayan unsurlardan birisisiniz. Sizin beğenip beğenmemeniz... ...sizin değer yargılarınız içerisinde... ...herhangi bir şekilde... ...görüşünüzü alkışlamak suretiyle, yuhalamak suretiyle ifade etmiş olmanız o yargılamayı etkilemez. İşte o zaman seyirci kavramıyla daha çok örtüşüyor. Şimdi burada esas üzerinde durulması gerekli olan kavram... ...sivil itaatsizliğin hukuka uygunluğu ya da sivil itaatsizlik bakımından... ...göstereceğiniz tepkinin nasıl gerçekleştireceğinize bir karar vermenizdir. Bazen isteseniz de istemeseniz de... Gerçekten duruşmada dinleyiciler olarak herhangi bir haksızlığa tepki göstermenin yollarını ararsınız. Nelerdir onlar mesela? Yani mesela bir tanesi kabul hakime etseniz Hakime de... kötü kötü bakmak sayılır hayır, hayır. mı? Bakın şimdi. Bu... Yok <gülüyor> şaka söylüyorum ama yani izleyenin de kendini alamadığı i̇şte bakın, ve bir şekilde tepkisini belli bakın, etmek istediği haller olabilir. Asıl onu söylemeye çalışıyorum. Siz yönetim yani duruşmayı yönetme sırasında... ...o meşruiyeti gerçekleştiremiyorsanız... ...bir başka deyişle... ...yönetemiyorsanız... ...bu tepkiler gösterilir. Hmm. Şimdi bu tepki gösterildiği andan itibaren... ...bunu... ...biraz anlayışla karşılamanız gerekir. Nedeni de çok açıktır. Çünkü... ...yönetiminiz kötü. Yönetiminiz... ...tatmin etmiyor. Neyi? Adalet duygusunu tatmin etmiyor. Yönetiminiz ve... En azından görünüm savunmayı susturmak gibi algılanıyor. Bu söylediğim zor bir iştir. Fikret Bey evet. ne olur şöyle iyice bir elinizi vicdanınıza koyup hafızanızı zorlayın. Bana lütfen söyleyin. Hiç böyle bir ana evet. tanık oldunuz çok, mu girdiğiniz davalarda? Çok yani. Hakimin anlayış göstererek. E, o, bazılarında oldu. Yani... Çözüm. Ne gibi tepkiler de yani, mesela? Dinleyiciler bağırıyor, çağırıyor, yuhalıyor, ıslıklıyor. Hmm. Öbür taraftan sana bir şeyler söylüyor, bağırıyor, çağırıyor. Yargıç bağırıyor, çağırıyor. Şimdi böyle bir karmaşa. Yakın geçmiş demiydi mi? daha mı evveldi bu söylediğiniz? Efendim benim yakın geçmişimde, geçmiş tarihim de hep bunlarla dolu. Dolayısıyla hangisini örnekleyeyim onu bilmiyorum yok, ama. Yok yok yani kaç yani, sene evveldi? Kaç evvel değildi yani bundan yaklaşık e, geçtiğimiz Mart ayında yapılan bir işi olan bir şeyi anlatıyorum. E, demek ki hala böyle yargıçlar var. E, olmadığını söylemiyorum ki zaten. Yok ben öyle lafın yani, gelişi söyledim. Aha, yani bütün bunlarla karşılaştığımız için söylüyorum. Şimdi o arada tabii doğal olarak siz de sesinizi yükselterek araya girersiniz. Şimdi araya girdiğiniz zaman ne dediğiniz önemlidir. Şimdi o önem nedeniyle... Ve o koşullarda söylediğiniz ortamı yatıştırır, ortamı sakinleştirir, biraz daha sakin olarak devam edebilirsiniz. Ben hiçbir şekilde sivil itaatsizliğe karşı gelen birisi olarak bunları söylemiyorum. Yönetemezseniz nasıl yönetildiği konusunda savunma makamı duruşma içerisinde dahi nasıl yönetileceğini size söyler. Bu sizin o anlamdaki yargı makamı ya da o sıfatlarla o davayı yürütürken davanın taraflarına nasıl baktığınızı da gösterir. Onun için burada önemli olan ortaya çıkan sorunu çözmektir. Ama dinleyicilerin en azından aleniyeti sağlayan ve duruşmanın nasıl gittiğini görmeye gelenlerin de biraz kendilerine hakim olmaları, Biraz bu izleme içerisindeki değer yargıları bakımından derhal tepki göstermek yerine yargılananların içinde bulunduğu durumu değerlendirmeleri gerekir. Hı hı, hı. Yapılmaz demiyorum. Yapılabilir. Ama bu yapılabilirlik kavramı içerisinde yer alması gerekli olan tepkinizin haklı olup olmadığı ya da haklı tepkinizin ...yargı taraflar ve avukatlar tarafından doğru karşılanması gerekir. Çünkü hı hı. savunma makamının tepkisi farklıdır, dinleyicilerin tepkisi farklıdır. Yani bunlar farklı değerlendirilen kavramlardır. Onun için burada benim önerim bu anlamdaki ortak payda biraz daha sakin olalım. Biraz daha o anlamda tepkileri gösterirken sivil itaatsizlik örnekleri ve o sınırları içerisinde kalalım. Evet. Sizi dışarı atarım dedi. Skandizmde bir yargıç. Atın dersiniz. Biz atın dedik. E çıkın dedi. Sizi çıkmayız dedi, dedik. Yani. Sizi dedi avukatları avukatlar mı için söylüyorum. Hayır avukatlar için söylüyorum. Atarım sizi dedi. E atın dedik. E çıkın dedi. Biz çıkmayız. Siz atın dedik. Hmm. Anlatabilir miyim? Yani şimdi bu. ...olayın niteliği, niteliği ve özelliğine göre gösterilen tavırlardır. Bu da yargılamaya dahildir. Ne oldu sonra? Attılar. Ama yani atmak üzere gelen e, güvenlik güçleri... ...hiçbir şekilde bir avukata dokunamazlar. Alırsınız avukatı aranıza... ...avukat o zaman zorla ve mahkeme tarafından dışarı atılmış olur. Bunlar farklı kavramlar. Bunlar da evet. kayıtlara geçmek zorunda. E zaten sonra tutanak tutarlar falan hmm. falan yani. Hmm. Evet. Peki, kaç dakikamız kaldı Volkan Ağar'a bakıyorum. Beşte on dakikamız var. Peki, ee, devam edebiliriz o zaman. Yani Program derseniz, evet. bitmeden yalnız ben size e, tam da bu konuyla ilgili değil ama yine de vatandaş evet. hukuku olarak vatandaşın hakkını arama bilinci konusunda neler yapması lazım, ne gibi disiplinler geliştirmesi lazım... O konuda işe yarayabilecek somut bir örnekten yola çıkıp baz istasyonları konusunda bir soru sormak istiyorum. Ki gayet de ilginç bir makaleniz var. Biyanet.org'dan bu makalelere erişebiliyorsunuz sevgili dinleyenler. Keza internet ve hukuk platformunun bloğunda da bu konuyla örtüşen makaleleri Fikret Bey'in bulunmakta. Ee, sorunlara devam edelim isterseniz 3-5 evet. dakika son kalan vaktimizde tabii tabii şimdi, de baz istasyonları meselesine bakarız. Bu konuştuklarımız aslında e, yargıda meydana gelen sorunların yani karşılıklı tepkilerin ya da ortaya çıkan tepkilerin nasıl giderilebileceği konusundaki arayış. Ama asıl mesele gerçekten halk anlamında ya da işte insanlar anlamında. Kişileri günlük yaşamlarında, hayatlarında, yaşadıkları ülkede, coğrafyada haklarını arama konusunda bir bilince kavuşturmanız gerekir. Hı hı. Bu nasıl olur? Örneğin baz istasyonları konusunda Ankara'da oturan birisi kızının hastalığı nedeniyle kurulan baz istasyonlarının bu hastalığın artmasına neden olabileceği gerekçesiyle her şey bir yana, her gün... Evlerinde bu kurulu baz istasyonuna bakmalarından dolayı hmm. moral değerlerinin zayıfladığı Nasıl yani? Şöyle bakıyorum Estetik her gün. Estetik olarak. Uyanıyorum, tatsız. kalkıyorum, bakıyorum. Hı. Evimde bir hastam var, hastam, kızım. Ha, ha, baz istasyonları yani. konusunda söylenen bir şey var. Bu istasyondaki Hı. Hı. yayılan elektromanyetik dalgalar kansere neden olunuyor diyor. Hı. Ve siz de her gün sabah kalktığınızda bu baz istasyonunu görüyorsunuz örneğin. Şimdi bu bir dava konusu olabilir mi? Yani bu gerekçelerle. Ben. Evim, Moral emin, bozucu bir durum. Hı. Efendim evimin yakında bunu istemiyorum. Gerekçelerim bunlar diyorsunuz. Şimdi bu bir dava konusu olabilir mi? Olmuş. Bence de gayet iyi olmuş. Şimdi bütün bunları o olayın özelliğine göre değerlendirdiğiniz andan itibaren hangi ölçütleri dikkate alacaksınız? Nereye açmışlar davayı? Ankara Bir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hastane açmışlar. Hukuk. Hı -hı. Dolayısıyla bu bas istasyonlarının kapatılmasını, buradan kaldırılmasını, sökülmesini, götürülmesini Hı -hı. istemişler. Hı -hı. Şimdi bu taleple ilgili olmak üzere mahkeme yargılamayı yapmış ama yargılamayı yaparken örneğin bas istasyonu neden kurulur, teknik olarak bunları sormuş. Sinyaller acaba herhangi bir şekilde hastalığa neden olur mu? Bütün bunları hı hı. sormuş. Bunlarla ilgili olmak üzere yapılmış olan araştırmaları istemiş. Bütün bunları bir, burada bu dava dosyasının içerisine getirmiş. Sonra elinde bulunan konu ile ilgili anayasal hükümleri dikkate almış. Hı hı. Evet hı hı. yani tıpkı sözleşmede yer aldığı gibi işte insanların yaşama hakkı vardır... Efendim insanların haberleşme hürriyeti vardır. Efendim insanların mülkiyet hakkı vardır. Şimdi bazı istasyonlarını işletmek, cep telefonları ya da bu sinyaller kanalı ile cep telefonları iletişimini sağlamak, bütün bunların tümü aslında ulaştığımız teknolojik nedenlerle insanların daha iyi cep telefonuyla konuşmasını sağlar. Teorik olarak. Peki bu bazı istasyonları, örneğin Türkiye'de yaşayan bir ailele. Bu tür bir tepki doğurursa aynı bazı istasyonlarının devamı gerekir mi? Bence gerekmez. Yargıç yani Ankara Bir Asya Hukuk Mahkemesi bence doğru bir karar vermiş. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da bazı istasyonları konusunda neyin tercih edilmesi gerektiği konusunu Ankara Bir Asya Hukuk Mahkemesi kararına katılarak ifade etmiş. Hmm. Bir insanların yaşam hakkı önemlidir. İnsanların haberleşme hürriyeti de önemlidir. Ama bütün bunlara baktığınız zaman yaşam hakkının korunması esas olduğundan dolayı örneğin bu insanın her gün gördüğü, muhatap olduğu, endişe ettiği baz istasyonları sökülmelidir. Bu kadar basit. Efendim sökülürse sinyaller azalır cep telefonlarında konuşulamaz, o yapılamaz, bu yapılamaz. Şimdi bütün bunlara baktığınızda Teknolojik olarak baz istasyonlarının kurulması sureti ile telekomünikasyonu sağlayacak şekilde bir gelişmeniz teknolojik olarak varsa yaşam hakkını koruyacak teknolojik gelişmeyi de sağlamak zorundasınız. Hukuk bunu emreder. Pardon azıcık kesiyorum evet. ya da Alaturk'a bir yöntem bulup Viranşehir Mezitli'de yaptıklarını yapmak mesela ne yapmışlar biliyor musunuz? Ana caddede plastik palmiyeler dikip. ...aletleri onların içine saklamışlar. Yani şimdi bu... Espri değil. Tabi yani, yani ciddi yargı haber. olarak... ...nasıl baktığınızın dışında... ...örneğin bir... ...kapitalist sistemin getirmiş olduğu... ...sonuç olarak... ...kar yerine... ...onu elde etmek yerine... ...insan yaşamını gözeten bir... ...düzenlemeyi tercih edip... ...etmediğiniz de önemli. Eğer bu sinyaller... ...öyle ya da böyle... ...belirlendi ya da belirlenmedi... Bir şüphe yaratıyorsa sağlığa zararlı olduğu konusunda bir şüphe yaratıyorsa o şüphenin varlığı dahi yargıya temel insan hak ve özgürlüklerini koruma görevi yükler. <gülüyor> Onun için bu koruma görevini Yargıt Hukuk Genel Kurulu Ankara Bir Asya Hukuk Mahkemesi kararıyla bence yerine getirmiştir. Bu bir emsel karar olarak dikkate alınmalıdır. Cep telefonlarıyla konuşulamıyor ise konuşmayın. Bu kadar basittir ve bu kadar bana göre de bu kadar nettir. Onun için temel insan hak ve özgürlükleri bakımından yaşam hakkının korunması esastır. O halde başa dönerseniz insanların haklarını arama konusundaki en yüksek bilinç yaratılmalıdır. Yani boş verilmemelidir. Yani yargıya ...yapılmış olan başvurudan sonuç alındığı zaman bu sonuçları genişletmelidir. Bu karar gereği yerine getirilir. O genişletme nasıl olacak Fikret Bey? Mesela İzmir Barosu çok güzel bir kampanya başlatmış bu konuda, bu baz istasyonları evet. konusunda. Ee, hem idare hukuku açısından hem medeni kanun komşuluk hakları evet. açısından... Bunları şey yapıyor anayasa hukuku açısından keza vatandaşa yardımcı olmaya evet. karar vermiş İzmir Barosu'na başvurulduğunda bu yöntemleri en azından hazırda tutup yardımcı oluyorlarmış. Mesela bunun gibi bir şey mi yoksa burada basına da herhalde... Çok rol düşüyor değil mi? Evet. Nasıl yaygınlaştıracağız mesela? Şunu bir anette sizin makalenizi görmeyen. <gülüyor> nereden bulacak o yargıtay kararını basında da fazla bahsedilmezse? E şimdi tabii yani medyada haber olması iyi bir şey. Ki ben medyada haber olduğu için kararı bir avukat arkadaşım kanalıyla edindim. Edindiniz. O gönderdi. Ben de mesela bunun duyulmasına fayda gördüğüm için... Bu yazıyı e, yazdım. Tabii ki baro özellikle temel haklar korunması ve vatandaşa yardım olarak bu tür bütün barolar bu tür kampanyalar başlatmalı bu tür masalar kurmalıdır. Bu tür komiteler oluşturmalıdır. Medya buna duyarlılık göstermelidir. Bu bir haberdir. Bu önemli bir haberdir. Onun için herkes önemsiz diye gördüğü ya da önemsemediği konular hakkında bile bir fikir sahibi olabilir. Bu yollarla olur. Onun için barolar aslında savunma makamı olarak da hak arama konusunda hak arama özgürlüğü hakları kullanma konusunda öncü bir rol oynuyor. Onun için İzmir barosunda aslında bu nedenle kutlamak, kutlamak gerekir. lazım. Yani önceden. yol göstermek. Hani bunun evet. var olduğunu evet. Evet. bilen birisi barodur, gider, durumunu anlatır. Ondan sonraki hukuki başvurular ya da yargıya başvurular ya da çözümler hukuk yoluyla bu şekilde evet. halledilebilir. Evet. Peki, e, ne kadar vaktimiz kaldı? Programın sonuna geldik. gene yani vakit nasıl geçiyor belli olmuyor gerçekten <gülüyor> sizinle. İyi ki ben sizi dinleyen bir yargıç ya da Savcı değilim. Sağ ol, sağ olun. <gülüyor> İşin özünü kaçırabilirim yani o kadar akıcı <gülüyor> konuşuyorsunuz ki. Ee, bitirirken açık radyo dinleyenlerine son bir söyleyeceğiniz varsa bir mesaj onu alalım. E bu anlamda kaçalım. örneğin biraz önce sorduğunuz sorunun yanıtını yayın yoluyla siz gerçekleştiriyorsunuz. O halde insanların temel hak ve özgürlükleri konusunda, genişlemesi konusunda, kullanılması konusunda sizi ve Açık Radyo'yu kutlamak gerekir. Aman etmeyin, bu, bu programı beraber kurduk Olsun. biliyorsunuz. Radyo, radyo ve o anlamda baş... bunlar başka şeyler ve bana göre doğru şeyler. Peki, ne diyeyim mahcup oldum. Volkan ile birlikte bu haftayı kapatırken sizlere çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sıkıntısız, kötü habersiz. Sevgili Fikret İlkiz'e zahmetleri için tekrar teşekkür ediyoruz. İyi diliyoruz. yayınlar diliyorum. Sağ olun.